Babam Selim Han doğudaki gayileler yüzünden Frenk diyarına sefer edemedi Bizim ilk seferimiz frenk diyarına olacak Macar kralı Lajoş elçimiz Behram Çavuş'u katletti Belgradı isterim paşalar Küffar haddini bilmeli bildirmeliyiz Sözleriniz doğrudur sultanım Lakin doğuda yine huzursuzluk vardır Şam beyler beyi Canberdi'nin isyan çıkarmak için hazırlık yaptığını öğrendik Çıkarsın paşa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 Padişahım, Şehsuvaroğlu Ali Bey'den ulak geldi. Huzura alınmak ister. Tez alın huzura. İnşallah haber hayırlıdır paşa. Gönlünüzü serin tutun sultanım. Haber hayırlıdır. Şehsuvaroğlu kulunuzun beratıdır sultanım. Getirenden Allah razı olsun. Evet paşa. Camberde eşkiyasının kafası koparılmış.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 Fakat yapacağımız bir hareketle bu durumu kurtarmak ümidi var. Ah! Bu ümit nedir? Hemen söyle ki hareket edelim. Türk ordusunu yararak muhteşem Süleyman'a ulaşacağım. Ve onu katledeceğiz. Böylece Türk ordusu dağılacak ve savaşı kazanacağız. Ah! Bu çok güzel bir hareket Asil Şövalyemiz. Biz tam 40 kişiyiz. Öylese hemen harekete geçiyoruz. Ölmek var, dönmek yok. Ne? Paşa görürüm ki sağ kanata bir gedik açıldı Akıncılarım zor durumda Ne yapabiliriz ki sol Tez hassa alayını oraya sürün Fakat padişahım hassa alayı sizin özel korumanızdır Onları savaşa sürerse Süreceksin paşa Orada koca akıncı gazilerim kırılırken ben özel korumamı düşüneceğim. Tez sağ kanada sür hassa alayını Ben kendimi korurum Yazıktır alemi İslam'ın askerine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 Otağı göründü asil şövalyeler! Bu haç meydanında Türklere gereken dersi vereceğiz! Macarovalarını mezar edeceğiz onları! Görüyorsunuz ki bütün Hristiyan azizlerimize yardım ediyor! Az sonra muhteşem Süleyman haddini bildireceğiz! Biraz sonra otağa oluruz! İşte otağa vardık! Süleyman'ı kıstırdık demektir! Sizler şöyle sürün hatlarınızı Otağa kucadın Siz ikiniz benimle gelin Ha ha Rusyan batı dünyasına bir zafer hediye etme vaktimiz geldi Müslüman Türkler bu sefere çıktıkları için pişman olacaklar İşte işte Süleyman orada Biraz sonra muhteşem bir falan kalacak. Bir yığın kıyma olacak Ha <gülüyor> Bre kafirler Sizler de kimsiniz Ne istersiniz Bizler seni öldürmeyi yemin etmiş şövalyeleriz Biraz sonra seni çok sevdiğim Allah'ına kavuştum Bre kefere Allah'a kavuşmak Onun karşısına atı kalınla çıkmak bizim en büyük dileğimizdir Biz savaşa ölürsek şehit Kalırsak gazi diye tutuşuruz Attığınız oklar zırhımızı bile delemedi. Kılıçlarımız o işi görecek şimdi Öyleyse hiç durma bre kefere Yettim sultanım ...cafirler otağınıza girer, bizse düşman kolalarız Tasalanma vali Bey'im, tasalanma. Siz varın, sürün düşmanı. Bizim kılıcımız bileğimiz yeter bu üç kefereye. İşte, ikincisi de buldu cezasını. Davran böyle, sür sende. Bu ne çeviklik sultanım. Serhat boyları yıllar yılı böyle kılıç kullanan yiğit görmedi. Bâli Bey'im, bilirsin ki bütün şehzadelere çok iyi savaş eğitimi verilir.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 Bizimki dönüşü olmayan bir yoldu. Fakat dinimiz ve devletimiz ebediydi. Sultan Süleyman Diyana'yı muhasara altına aldı. Büyük görevimiz var şimdi. Tasalanma Malkacıoğlu Kasım Bey'im. Bir biz değiliz akında olan Semendire Bey'i Mehmet Bey'de dalmış Alman işlerine. Öte yandan Mihaloğlu Mehmet Bey'in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 Balkanlar bizim batıya açılan yolumuzdur ve orada hiçbir harekete müsaade etmeyeceğimizi bütün batı alemi bilmeli Bir voyvoda köpeğiyle 3-5 eşkıyaya haddini bildiririz Allah sultanım Öyleyse sefer hazırlıkları başlasın Yolumuz açık, gazamız mübarek olsun Gazamız mübarek olsun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 Fakat oğlu Şehzade Mustafa'nın cenaze töreninde, binlerce kişinin gözleri önünde gözyaşlarını tutamamıştı. Şehzade Cihangir'in ölümüyle iyice sarsılan Sultan Süleyman, günlerce yaz tuttu. Cihangir Camii, o yıllarda Şehzade Cihangir'in hatırasını yaşatmak için yaptırıldı. Paşa... İranlılarla yapılan anlaşma imzalansın. Söz veriyorlar İranlılar bir daha topraklarımıza girmeyecekler. Denizlerde ve Serhat boylarında akınlara devam edilsin. Piyale Paşa'nın Cerbe önlerinde büyük bir haçlı donanmasını bozguna uğratması bizi etti Ülkenin imarı için faaliyetler arttırılsın. Ferman padişahımızındır.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 Hiçbir düşmanın eğemediği başlar, Allah'ın emrine tevekkül içinde eğildi. Bir öğle namazını mütakip, yüz bin kişi, puslu gözlerle Belgrad Ovası'nda Kanuni Sultan Süleyman üzerine er kişi niyetine namaz kıldı. Belgrad, hüzünlü tekbir sesleriyle inledi. Bu sesler, Sultan Süleyman'ın saltanatının sona erdiğini,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 Aman ya Rabbi, bunlar bizim fetvalarımız. Evet, bunlar fetvalar. Ey gidi koca sultan, demek bizim fetvalarımızla öbür alemde kendini garantiye aldın. Kendini kurtardın. Bizi kim kurtaracak? Müştülerin ne yapacak? İbni Kemal ne yapacak şimdi peki?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 Veli Sultan Osmanlı yayın evi sundu Kasetlerle Osmanlı tarihi 9. Kaset Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı yayın evi